Emil Mişel Çoran Çürümenin Kitabı Fanatizmin Seceresi Aslında her fikir yansızdır ya da öyle olmalıdır. Ama insan onu canlandırır, alevlerini ve cinnetlerini yansıtır ona. Saflığını yitirmiş, inanca dönüştürülmüş fikir zaman içindeki yerini alır. Bir olay çehresine bürünür. Mantıktan sarı hastalığına geçiş tamamlanmış olur. İdeolojiler, doktrinler ve kanlı şakalar böyle doğar. İçgüdüsel olarak putlara taptığımızdan, düşüncelerimizin ve çıkarlarımızın neselerini kayıtsız şartsız şeyler haline getiririz. Tarih, bir sahte mutlaklar geçidinden, bahaneler adına dikemiş bir tapınaklar dizisinden, zihnin gayrimuhtemel önünde küçülmesinden ibarettir. Dinden uzaklaştığında bile insan dine tabi kalır. Bütün çabasıyla tanrı benzeri yaratır. Sonra da benimser bunları ateşlilikle. İçindeki kurgu ihtiyacı, mitoloji ihtiyacı apaçık gerçeğin ve gülünçlüğün üstesinden gelir. Bütün cinayetlerin sorumluluğu tapma gücündedir. Bir tanrıyı yakışıksızca seven kişi başkalarını da onu sevmeye zorlar. Buna razı olmazlarsa onları yok etmeye de hazırdır. Hiçbir hoşgörsüzlük, ideolojik taviz vermezlik veya din yayıcılığı yoktur ki, şevkin hayvani temelini açığa vurmasın. Hele insan ilgisizlik melekesini bir getirsin, Potansiyel bir katil haline gelir. Hele fikrini tanrıya dönüştürsün, bunun sonuçları sayılmayacak kadar çoktur. Ancak bir tanrı ya da tanrı taklitleri adına insan öldürülür. Akıl tanrıçasının ulus, sınıf ya da ırk fikrinin yol açtığı aşırılıklar Engizisyon'un ya da reformunkilerle akrabadır. Kanlı marifetler konusunda coşkun dönemlerinin üzerine yoktur. Azize, Teresa, ancak yakılan insanlarla çağdaş olabilirdi. Luther'de köylü katliamıyla. Mistik krizlerde kurban iniltileriyle vect iniltileri birbirine paraleldir. Dar ağaçları, zindanlar, hücreler ancak bir imanın gölgesine çoğalırlar. Ruhu hepten sarmış olan o inanma ihtiyacının gölgesinde. Bir doğruyu, kendi doğrusunu elinde bulunduran kişinin yanında şeytan bile epey soluk kalır. Neronlara, Tiberiuslara karşı adaletsiz davranıyoruz. Ayrılıkçılık kavramını hiç de onlar icat etmemiştir. Katliamlarla kendini oyalayan, çığırından çıkmış hayalciler olmuşlardır sadece. Hakiki katiller, dini veya siyasi düzeyde bir ortodoksluk kuranlardır. Mümin ile mezhep sapkını arasında ayrım yapanlardır. Fikirlerin birbirinin yerine geçebildiğini kabul etmemekte ısrar edilince kanakar, Kesin kararların altından... Bir hançer yüksedir. Alevli gözler cinayet habercisidir. Hamletten etkilenmiş, mütereddit bir ruh asla zarara yol açmamıştır. Kötülüğün ilkesi irade gerilimindendir. Huzur yaşayamamaktadır. Tıka basa ideallerle dolu, kanaatlerinin ağırlığı altında parlayan ve şüphe ile tembelliği alaya almakla gönül eğlenmiş olduğu için mahvolduğu bir yola, Tarihe, o densiz sıradanlık ve kıyamet karışımına girmiş olan bir ırkın Prometheusvari vari Orada kesinlikler çoktur. Bunları kaldırın. Özellikle de sonuçlarını kaldırın. Cenneti yeniden kurarsınız. Düşüş bir doğrunun peşinde takılma ve onu bulmuş olmaktan emin olma değilse bir dogma için duyulan tutku, bir dogmanın içine yerleşme değilse nedir? Bundan fanatizm doğar. O lirik cüzzam aracılığıyla ruhlara bulaşır. Boyun eğdirir. Onları ezer ya da taşkınlaştırır. Bunun elinden bir tek kuşkucular kurtulur. Çünkü hiçbir şey önermezler. Çünkü taraf girdikleri yok eder ve içlerindeki sayıklamayı tahlil ederler. Bir pironun yanında Kendimi bir aziz Paulus'un yanında olduğundan daha güvenlikte destederim. Nüktedam bir bilgiliğin, zincirinden boşanmış bir azizlikten daha yumuşak olması nedeniyle. Ateşli bir ruhta, kılık değiştirmiş bir avcı hayvan bulunur. Kişi bir peygamberin pençelerinden kolay kolay kurtulamaz. İster sema adına, ister site veya başka bir bahaneler adına. Sesini yükselttiğinde uzaklaşın ondan. Yalnızlığımızın saatidir, onun hakikatlerinin ve taşkınlıklarının birisinde yaşamamızı affetmez, histerisini, varını yoğunu onunla paylaşmamızı ister, bunu size dayatmak ve sizi tanınmaz hale getirmek ister. Bir inanç tarafından ele geçirilip onu ötekilere iletmeye çalışmayan insan, selamet saplantısının hayatı soluksuz bıraktığı bir yer olan yeryüzüne yabancı bir olaydır. Etrafınıza bakın. Her tarafta vaaz veren solucanlar. Her kurum bir misyonu dile getirir. Tapınaklar gibi belediyelerin de muttakları vardır. Yönetimin ise yönetmelikleri. Maymunların kullanımına yönelik metafizik. Hepsi de bütün insanların yaşamına çare bulmaya çabalar. Dilenciler ve şifasız hastalar bile buna can atarlar. Dünya kaldırımları ve hastaneler... Reformcularla dolup taşar. Olay kaynağı haline gelme isteği, her birinin üzerine zihinsel bir karışıklık ya da kişinin kendi istediği bir lanet gibi etkeler. Toplum bir kurtarıcılar cehennemi. Diogenes'in elinde lambasıyla aradığı ilgisiz biriydi. Birisinin idealden, gelecekten, felsefeden, içten bir şekilde söz ettiğini, emin bir ses tonuyla biz dediğini, diğerlerini Andığını duymam, kendini onların tercümanı olarak gördüğüne şahit olmam, onu kendime düşman olarak görmem için yeterlidir. Onda bir tiran müsveddesi, aşağı yukarı bir cellat görürüm. Tiranlar kadar, büyük cellatlar kadar nefrete müstahaktır. Her imanın bir tür terör icra etmesindendir bu ve bunu yerine getirenin saflar olması olayı daha da ürkütücü hale getirir. Kurnazlara, Düzenbazlara, zirzoplara güvenilmez. Halbuki tarihteki hiçbir büyük kaygaşa onlara isnat edilemezdi. Hiçbir şeye inanmadıkları için ne yüreklerimize ne de art düşüncelerimize karışırlar. Sizi kendi gevşekliğinizin, ümitsizliğinizin ya da yararsızlığınızın eline bırakırlar. İnsanlık yaşadığı azıcık refah anlarını onlara borçludur. Fanatiklerin işkence ettiği ve idealistlerin batırdığı halkları kurtaran onlardır. Doktrinsizdirler. Sadece kaprisleri ve çıkarları vardır. İkili despotizmin yol açtığı yıkımlardan bin kere daha dayanılır olan uyumlu zaaflardır bunlar. Zira hayattaki bütün kötülükler bir hayat anlayışından ileri gelir. Olgunlaşmış bir siyaset adamı eski sofistlerin çalışmalarını derinleştirmeli, ve şan dersleri almalıdır. Bir de yolsuzluk dersleri. Fanatik ise yolsuzluğa kapılmaz. Bir fikir uğruna öldürüyorsa onun için pekala ölebilirdi. Her iki durumda da tiran veya şehit de olsa bir canavardır. Bir inanç için acı çekmiş olandan daha tehlikeli varlık yoktur. En büyük zalimler kafası kesilmemiş mazlumlar arasından çıkar. Acı Güç iştahını azaltmak şöyle dursun, onu azdırır. Zihinde kendini bir soytarının meclisinde bir kurbanınkinden daha rahat hisseder. Bir fikir için ölünen gösteriden daha fazla tiksindiren bir şey yoktur. Gücelik ve kan dökmekten bıkıp usandığı için evrenle eş düzeyde bir taşra sıkıntısının, şüphenin bir olay ve ümidin bir musibet gibi görüneceği değişmezlikte, bir tarihin hayalini kurar. Anti peygamber. Her insanın içinde bir peygamber uyuklar. Ve uyandığında dünyadaki kötülük biraz daha artar. Vaaz verme çılgınlığı içimizde öylesine yer etmiştir ki, korunma içgüdüsünün bilinmediği derinliklerden doğar. Her insan kendisinin bir şey önereceği anı bekler. Ne önerdiği önemli değildir. Bir sesi vardır ya o yeter. Ne sığır ne dilsiz olmanın bedelini pahalıya öderiz. Çöpçüsünden züppesine kadar herkes cinayi cömertliğinin kesesinden harcar. Hepsi mutluluk reçeteleri dağıtır. Hepsi herkesin adımlarına yön vermek ister. Ortaklaşa hayat bundan ötürü tahammül edilmez bir hale gelir. İnsanın kendi hayatı daha da çekilmez olur. Başkalarının işlerine hiç karışmadığı zaman kişi kendi işleri için o kadar endişe duyar ki kendi benliğini bir dine çevirir ya da tersten havarilik yaparak benliğini yok sayar. Evrensel oyunun kurbanıyızdır. Varoluşun vehçelerine getirilen çözüm önerilerinin bolluğu ancak bu önerilerin nafidelikleriyle mukayese edilebilir. Tarih, ideal imalathanesi, huyu suyu belli olmayan mitoloji, sürülerin ve yalnızların taşkınlıkları, gerçeği olduğu haliyle tasarlamanın reddi, ölümcül, kurgu açlığı. Fiiliyatımızın kaynağı, kendimizi zamanın merkezi, nedeni ve sonucu zannetmeye bilinçsizce meyilli olmamızdandır. Reflekslerimiz ve gururumuz, teşkil ettiğimiz et ve bilinç parçasını bir gezegene dönüştürür. Eğer dünyadaki konumumuzu doğru olarak anlayabilseydik, eğer kıyaslamak yaşamaktan ayrılmaz olsaydı, mecudiyetimizin ufaklığının açığa çıkması bizi ezerdi. Ama yaşamak, kendi boyutlarına karşı körleşmektir. Kendi önemimiz hakkında bir yanılsamadan, bilhasta da peygamberlik içgüdüsünden çıktığına göre, kendi hükümsüzlüğünü doğru bir şekilde görmesi durumunda, işe yarar olmaya ve kendini kurtarıcı gibi göstermeye kim çalışırdı ki? İdarsiz bir dünya, doktorinsiz bir can çekişme, yaşamsız bir ebediyet hasreti, cennet. Fakat kendimizi onaylamaksızın bir saniye bile var olamazdık. İçimizdeki peygamber bizi kendi boşluğumuzda ihya eden deli tarafımızdır. İdeal bir şekilde zihni açık, yani ideal bir şekilde normal insan, içindeki içlikten başka hiçbir şeye tutunmamalıdır. Onu işittiğimi farz ediyorum. Amaçtan, büyük amaçlardan koparılmışım. Arzularımın ve buyruklarımın sadece formüllerini muhafaza ediyorum. Sonuca bağlanma eğilimine direndiğim için ruhu yendim. Tıpkı hayatı da. Onun içinde çözüm aramaktan dehşete kapılarak yendiğim gibi. İnsanın seyri, iki tükürüğün karşılaşması. Bütün duygular mutlaklıklarını salgı bezlerinin sefilliğinden alırlar. Asalet varoluşun yatsınmasıdır. Harap olmuş manzaralara tepeden bakan bir tebessümdedir yalnızca. Vaktiyle bir benliğim vardı. Artık sadece bir nesneyim. Yalnızlığın bütün uyuşukluklarını tıka basa alıyorum. Dünyanın uyuşturucuları bana benliğimi unutturamayacak kadar hafiftiler. İçimdeki peygamberi öldürmüş olduğuma göre nasıl olur da insanlar arasında hala bir yerim olabilir ki? Tanımlar mezarlığında Artık benim için hiçbir şey konu olamaz. Zira bütün şeylerin tanımını verdim diye haykıran bir zihin, tahayyül edebilir miyiz acaba? Böyle bir şeyi tahayyül edebilsek bile bir süre içinde nasıl konumlandırılır bu? Bizi çevirleyen şeylere onlara isim verdiğimiz ölçüde tahammül ederiz. Ama bir şeyi bir tanımla benimsemek, ne kadar keyfi olursa olsun o şeyi dışlamaktır. Onu yavanlaştırmak ve yersizleştirmektir. Yok etmektir. Avare ve münhal bir zihin Şeylerin isimlerini çoğaltmak, içlerini boşaltmak ve yerlerine formüller koymaktan başka hangi işi icra edebilir? Sonra şeylerin yıkıntıları üzerinde ilerler. Artık ihsas yoktur. Yalnızca hatıralar. Her formülün altında bir kadavra yatmaktadır. Varlık veya nesne, mahal verdiği bahanenin altında ölür. Zihnin havai ve uğursuz hovardalığıdır bu. Ve bu zihin isimlendirdiği ve kayda düştüğü şeylerin içinde kendini de heba etmiştir. Sözcüklere aşık olduğu için ağır sessizliklerdeki esrardan nefret ediyordur. Ve bu sessizlikleri hafifleştirip saflaştırır. Bu zihnin kendisi de hafif ve saf bir hale gelmiştir. Çünkü her şeyin yükünü atmış ve her şeyden arınmıştır. Tanımlama zaafı onu merhametli bir cani ve uysal bir kurban haline getirmiştir. Ruhun zihne yaydığı ve ona canlı olduğunu hatırlatan tek leke de böylece silinmiştir. Uygarlık ve Havailik Küstah ve leziz zihinler eserlerin ve şaheserlerin dokularına ince hor görü ve hercai ayarlardan saçarak eklemeselerdi, Onların aşılmış kütlesine ve derinliğine nasıl dayanabilirdik? İncilikleriyle toplumun hem doruklarına hem de kıyısına yerleşen o sevimli varlıklar olmasa, ataletle görgünün zeki ve beyhude zaaflara gereksiz yere kattığı yasalara, adetlere, kalpten kopan pasajlara nasıl tahammül ederdik? Ciddiyeti kötüye kullanmamış, değerlerle oynamış, bu değerleri meydana getirmekten ve yok etmekten büyük bir zevk almış uygarlıklara minnettar olmak gerekir. Yunan ve Fransız uygarlıkları dışında, şakacı bir zihin açıklığıyla şeylerdeki zarif hiçliğin göstergesini sunan bir uygarlık biliyor muyuz? Akibiliades'in dönemiyle 18. yüzyıl Fransası iki teselli kaynağıdır. Halbuki diğer uygarlıklar, hayata bir yararsızlık lezzeti veren, On neşeli icatın tadını ancak son aşamalarında, bütün bir inanç ve gelecek sisteminin çöküşünde alabilmişlerdir. Bu iki yüzyıl ise her şeye karşının kaygısız olan ve her şeyi kabul eden can sıkıntısını en olgun çağlarında, güçlerine ve geleceğe tam anlamıyla malikken yaşamışlardı. Bir yandan hayata lanet okurken, yine de hayattaki burukluğun hoşlukluklarını tadan, Yaşlı, kör ve ileri görüşlü, Madame de defanttan iyi bir simge var mıdır? Hiç kimse havailiye hemen ulaşamaz. O bir ayırıcılık ve bir sanattır. Her tür kesinliğin imkansız olduğunu farkına varan ve kesinliklerden diksinen kimselerdeki yüzeysellik arayışıdır. Doğal bir şekilde dipsiz oldukları için hiçbir yere götürmeyecek uçurumlardan uzağa kaçıştır. Bununla birlikte Geriye görünümler kalır. Neden bunları bir üslup düzeyine yükseltmeyelim? Bütün akıllı devirlerin tanımı buradadır. İfadeyi taşıyan ruhtan ziyade, ifadenin kendisine, sezgiden ziyade teveccühe itibar edilen noktaya varılır. Heyecan bile nazik bir hale gelir. Hiçbir zarafet ön yargısı taşımayan, kendi kendine teslim edilmiş olan varlık bir canavardır. Kendi içinde sadece el kulağında terörün ve inkarın kol gezdiği karanlık bölgeler bulunur. Ölmekte olduğunu bütün canlılığıyla bilmek ve bunu gizleyememek bir barbarlık eğilimidir. Her samimi felsefe sınırlarımızı eleyen ve istenen etkilere dönüştürme işlevi gören uygarlığın unvanlarını inkar eder. Böylece havailik olduğumuz gibi olma derdine karşı en etkili panzehri haline gelir. Onun aracılığıyla dünyayı kötüye kullanırız ve derinliklerimizde yatan yakışıklığımızı gözlerden saklarız. Onun hünerleri olmasa bir ruh sahibi olmaktan ötürü nasıl yüzümüz kızarmazdı? Aşırı hassas yalnızlıklarımız ötekiler için ne cehennemdir? Ama hep onlar için bazen de kendimiz için icat ederiz görünümlerimizi tarının içinde yok olmak. Farklı özüne itina gösteren ruh, kaçındığı şeyler tarafından her adımda tehdit edilir. Dikkati, en büyük ayrıcalığı, onu sık sık terk ettiği için, kaçmak istediği eğilimlere boyun eğer, ya da murdar sırlara yem olur. Bizi hayvanlara ve nihai meselelere yakınlaştıran bu korkuları, bu titremeleri, bu baş dönmelerini kim yaşamamıştır ki? Dizlerimiz bükülmeden titrer, ellerimiz kavuşmadan birbirini arar. Gözlerimiz hiçbir şey görmeden yukarı bakar. Cesaretimizi pekiştiren o dikey kibri, bizi gösteri yapmaktan muaf tutan duyguyu, o hareketlerden dehşet duyma duygusunu muhafaza ederiz. Gülünçlük derecesinde ifadeye gelmez olan bakışları örtmek için göz kapaklarımızın yardımını da. Kayıp gitmemiz yakındır ama kaçınılmaz değildir. İlginç bir kazadır ama hiç de yeni değildir. Korkularımızın ufkunda şimdiden bir tebessüm doğmaktadır. Duanın kucağına hiç düşmeyeceğiz. Zira sonunda o kazanmamalıdır. Büyük harfle yazılan ismini lekelemek ihtizamıza düşer. Saçlı titremeleri dağıtmak da yüreğimize. Böyle bir varlık gerçekten olsaydı zayıflıklarımız kararlarımıza, Derinliklerimiz sınavlarımıza üstün gelseydi o zaman hala düşünmeyi sürdürmek beyhude olmaz mıydı? Madem ki zorluklarımız hallolmuş, sorunlarımız askıya alınmış ve büyük korkularımız yatıştırılmış. Fazla kolay olurdu bu. Her mutlak şahsi veya soyut sorunları es geçmenin bir tarzı vardır. Sadece sorunları değil. Duyguların paniğinden başka bir şey olmayan köklerini de. Tanrı, ürküntümüzün üzerine dost doğru düşüş. Hiçbir ümide kalmayan arayışlarımızın ortasına yıldırım gibi inen selamet. Tesellisiz kalmış ve zaten teselli edilmek de istemeyen kibrimizin Dolambaçsız bir biçimde geçersizleşmesi. Bireyin kızlağa çekilme yolunda ilerlemesi. Endişe noksanlığı yüzünden Ruhun işsiz kalması. İmandan daha büyük bir feragat var mıdır? İman olmadığında sonsuz sayıda çıkmaza girildiği doğrudur. Ama hiçbir şeyin sonunun, hiçbir şeye çıkmadığını, evrenin, hüzdümüzün bir yan ürünü olduğunu bile bile, bu ayak sürme ve kafamızı yere göğe vura vura ezme zevkinden kendimizi niye mahrum edelim? Atıdan kalma ödekliğimizin bize önerdiği çözümler, entelektüel edebinden yan çizmenin en betar yollarıdır. Yanılmak, kandırılmış olmak, yaşamak ve ölmek, insanların yaptığı budur. Ama bizi Tanrı'nın içinde yok olmaktan koruyan ve bütün anlarımızı hiç etmeyeceğimiz dualara dönüştüren bir haysiyet de vardır. Ölüm Üzerine Çeşitlemeler 1. Hiçbir şeye dayanmadığı için, bir gerekçenin gölgesi bile bulunmadığı için hayatta sebat ederiz. Ölüm fazla kesindir. Bütün sebepler onun tarafından bulunur. İçgüdülerimize esrarengiz gelir. Düşünüşümüzün önünde, berrak ve itibarsız bir halde, bilinmeyenin sahte cazibesi olmaksızın belirir. Hükümsüz sırları biriktire biriktire, anlamsızlığı tekeleni ala ala hayat ölümden fazla ürküntü verir. Büyük meçhul odur. Bunca boşluk ve anlaşılmazlık nereye varabilir? Günlere tutunuruz. Çünkü ölme arzusu fazla mantıksaldır. Bundan dolayı da işe yaramazdır. Hayat belirgin. Tartışılmaz aşkta tek bir gerekçeye sahip olsaydı kendini yok ederdi. İçgüdüler ve yargılar Tutarlılıkla temasa geçtiklerinde ortadan kalkarlar. Soluk alan her şey teyit edilmeyenle beslenir. Birazcık mantık ilavesi bile varoluş için uğursuz olurdu. Hayata sarih bir anlam verin. Hemen o an cazibesini yitirir. Hedeflerindeki belirsizlik onu ölümden üstün kılar. Bir nebze sarahat bile onu mezarlar kadar bayağılaştırabilirdi. Zira hayatın anlamını konu alan bir müspet bilim, yeryüzünü bir günde ıssız bırakırdı. Arzunun verimli gayri muhtemelliğini de hiçbir çılgın yeniden canlandıramazdı. 2. İnsanlar en nazlı ölçülere göre sınıflandırılabilir. Mizaçlarına göre, eğilimleri, düşleri ya da salgı bezlerine göre. Kravat değiştirir gibi fikri değiştirilir. Zira her fikir, her ölçüt dışarıdan. Zamanın biçimlenişlerinden ve tesadüflerden gelir. Fakat kendimizden gelen, kendimiz olan bir şey vardır. Görünmez ama içsel olarak teyit edilebilir bir gerçeklik. Her an kavranabilen ve hiçbir zaman kabullenmeye cesaret edilmeyen ve ancak tüketilmeden önce gündeme gelen uygunsuz ve ezeli bir mevcudiyet. Ölümdür bu. Hakiki ölçüt odur. Bütün canlıların en mahrem boyutu olan ölüm. Birbirine indirgenemeyen iki düzene ayırır insanlığı. Bu iki düzen arasındaki mesafe bir akbabayla bir köstebek, bir yıldızla bir tükürük arasındakikinden de fazladır. Ölüm duygusu olan insanla bu duyguya hiç sahip olmayan arasında iletişimi mümkün olmayan iki dünyanın uçurumu açılır. Bununla birlikte ikisi de ölür. Fakat biri ölümünden habersizdir, öteki ise bunu bilir. Biri sadece bir anda ölür, öteki ise sürekli ölmektedir. Ortak koşulları ikisini de birbirine karşıt uçlara yerleştirir. İki aşırı uca ve aynı tanımın içine. Uzlaşmazlıklarıyla aynı kadere maruz kalırlar. Biri sanki ebediymiş gibi yaşar, öteki devamlı olarak ebediyetini düşünür. Ve bunu her düşüncesinde inkar eder. Hiçbir şey hayatımızı değiştiremez. Hayata iptal eden kuvvetlerin içimize aşama aşama sızması dışında hiçbir şey. Ne büyümemizdeki sürprizler ne de yeteneklerimizin serpilmesi hayata yeni bir ilke kadar. Hayatın nezdinde ancak tabidir onlar. Tabi olan hiçbir şey de bizi kendimizden başka bir şey haline getiremez. Ölümün ön belirtisi olan her şey... Hayata bir yenilik meziyeti katar. Onu dönüştürür ve büyütür. Sağlık, hayatı olduğu halde, sağlık hayatı olduğu halde, kısır bir kimlik içinde muhafaza eder. Oysa hastalık bir faaliyettir. İnsanın sergileyebileceği en yoğun faaliyet, kendini kaybetmiş ve duraklamalı bir harekettir. Hareket göstermeksizin bol bol enerji sarf etmektir. Tamiri imkansız bir gök parıltısını, Düşmanlıkla ve tutkuyla beklemektir. 3. Ölüm saplantısına karşı aklın gerekçeleri gibi ümidin kaçamaklarının da işe yaramaz olduğu ortaya çıkar. Anlamsızlıkları ölme iştahını azdırmaktan başka şeye yaramaz. Bir iştahın üstesinden gelmek için bir tek yöntem vardır. Bunu sonuna kadar yaşamak, tüm hazlarına, tüm boğucu sıkıntılarına maruz kalmak. Bundan kaçmak için hiçbir şey yapmamak. Doyasıya yaşayan her saplantı kendi aşırılıklarıyla kendini ortadan kaldırır. Ölümün sonsuzluğu üzerine dura dura düşünce bunu yıpratmayı başarır. Bizi bundan tiksindirir. Bu negatif fazlalığın elinden hiçbir şey kurtulamaz. Ölümün itibarını tehlikeye düşürüp azaltmadan önce bize hayatın boşluğunu gösterir. Kendini bunaltının zevklerine kaptırmamış, düşüncelerinde sönüp gitme tehlikesinin lezzetine bakmamış, zalim ve yumuşak yok oluşların tadını almamış kişideki ölüm saplantısı hiç iyileşmeyecektir. Bunun ıstırabını çekecektir. Çünkü buna direnmiş olacaktır. Oysa bir dehşet disiplininde ustalaşmış kişi, kendi kokuşmuşluğu üzerine düşünerek kendini karanlıkla kendini kararlılıkla kül haline getirmiş kişi, ölümün geçmişine doğru bakacaktır. Kendisi de artık yaşamayan bir dirilişten başka bir şey olmayacaktır. Yöntemi onu hem hayattan hem ölümden kurtarmış olacaktır. Her esaslı tecrübe uğursuzdur. Varoluşun katmanlarında bir kalınlık noksanlığı vardır. Bunları kazan yürek ve varlık arkeoloğu, arayışının sonunda boş derinliklerle karşılaşır. Görünümlerin zırhını boş yere özlemle arayacaktır. Sözüm ona en yüksek sırların ifşası olan antik esrardan bize bilgi konusunda hiçbir şey intikal etmemiştir. Herhalde müftedillerin hiçbir şey aktarmama zorunlulukları vardı. Fakat yine de aralarından bir tek gevedenin çıkmamış olması akıl alır gibi değildir. Bir sırda böylesine inat etmekten daha ters bir şey var mıdır insanın tabiatına? Aslında hiçbir sırın olmamış olmasındandır bu. Olup biten ayinler ve ürpertilerdir. Perdeler kaldırıldığında ortaya sonsuz uçurumlardan başka ne çıkabilirdi? Sadece hiçliğin sırlarına giriş yapılabilirdi. Ve canlı olmanın gülünçlüğünün, yanılgıdan kurtulmuş yüreklerin katıldığı bir eleniyor töreni düşünüyorum. Tanrıların ve yalasama ateşliliğinin olmadığı açık bir esrar.